evet. Demek ki Ebu Hanife'ye göre bu görüşünü anladınız değil mi? İkincisi burada Mucibetul Güsül Mucibetul Güsül burada 6 tane çeşidini şey yapmış. Birincisi diyor ki El-Evvel El-Meniyyu Bidefkin Yani kişi kişi hanımıyla cima yaptığı zaman Meni şiddetli bir şekilde çıkıp Şehvetle gelirse o zaman o kişi ne yapması gerekiyor? Yıkanması gerekiyor. İster bu hanımında olsun, ister elle olsun, ister ne, hangi e, şeyle olursa olsun bu şiddetle çıkan meni ile lezzet görüyorsa o zaman o kişi cünüp olmuş oluyor. Tazdikli he, he Tamam mı? Çünkü bazen meni çıkar şehvet duymaz adam ona ne diyorlar? Bel soğukluğu diyorlar. Bazı erkeklerde bel soğukluğu var. Iş yani oluyor, yani işte Soğuktan da. Soğuktan. yani bel soğukluğu diyelim. Yani bu bel soğukluğu hastalığı hastalığına bulaşan bazı erkekler bu tür geliş geldiği zaman lezzetsiz geldiği zaman bu adama usul gerekmiyor. tamam mı Bu adama usul gerekmiyor. Veyahut da kişi uyku esnasındayken rüya gördü. Yani hanımıyla cima yaptığını rüya görüyor. Bir uyanıyor bakıyor ki kilotunda meni eseri yoktur. Bu kişi gusül abdesti alması gerekir mi, gerekmez mi? Sahih görüşe göre bu kişi gusül abdesti gerekmez bu kişiye. Niçin? Çünkü rüyasında gördüğü şeyin Fasličen niedem menid. Meni morajo gözükülmediği için glav ve otta glav mente, v glabil Čejo kompil Ona živi v glavinirat v glavijo z squishy jse revedi preklaj ki od glavonic otta mog� v meni. var o zaman ne yapması gerekiyor yıkanması gerekiyor Usul a alması cél to pixels. MR esnasında işi hanımıyla cia yaparken burada nasıl husul abdest nasıl usul abdisti gerekiyor bazı erkekler hanımlarıyla hanımlarıyla cia yaparken yani tamlekker şey yapmıyor içeriye tam yüzde yüz değil de yani elhiten dedikleri biliyorsunuz kadın ile erkek je görüşe göre hem kadın hem erkek sünnet olur kadının kadının sünnet olacağı, kadının fercinde sünnet olacağı şey, aynen şu horozun şeyi var ya, horozun başında böyle bir et parçası var. İbik mi diyorlar? Ne diyorlar? İbik, i̇bik mi diyorlar? Ha. Ha. Horoz ibiği. He. Horoz ibiği mi? He. Evet, evet. İşte bu ibik böyle ucundan aşırı bir şekilde değil. Çünkü aleyhissalatü vesselam oradan umselemeye diyor ki, onu yaptığın zaman diyor çok aşırı gitme. Çünkü çok di tam dipten kesmek hem kadın lezzet almaz tamam mı hem de erkek lezzet almaz. Onun için fazla olmayacak. Ve burada alimler bunu açıklarken bu şekilde. İde ida gabet el el hasfa fil hitan. Ve hitan çocuğun zekerenin başı. Hani sünnet yaptıkları zaman var ya çocuğunun zekeri üzerinde bir deri var. O derinin kesilmesi işte o zekerin ona haşefe deniliyor. Bir de hiten deniliyor. Tamam mı? Kadın yine o şekilde. İşte zekke erkeğin zekeri ile o haşefesiyle kadının haşefesine değdiği an o zaman gusül ister meni insin, ister meni inmesin, o zaman gusül gerektiriyor. Ve burada birçok erkek hanımıyla maalesef şiddet bu tür şeylere düşüyorlar. Ondan sonra meni gelmediğinden dolayı yıkanmadan Kalkıyor, namazını kılıyor. Efendim orucunu tutuyor veyahut da Kur'an'ını okuyor. Tabi değişik ihtilaflara göre. Bu da doğru değil. Yani kişi hanımıyla bu da bir başka bir görüşte ilaç deniliyor. Yani e, kadınlar arasında sihak ismi veriliyor. Biliyorsunuz bazı kadınlar birbirleriyle sihak yaparlar. Yani Birbirlerinin üstüne binerek tamam mı? He Buna Bu ister bu si Haq yapan 2 kadınn 2 kadınn. Meni gelmez sebine burada.